Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Maide Suresi 37-75. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 37. Ayet Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. 38. Ayet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 ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size o haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. 49. Ayet Resul yine sen aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından İslam dışı tağutî grupların seni caydırmalarına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 İnkârcılar toplumunu doğru yola iletmez. 68. Ayet Ey ehli kitap! Tevratı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an hükümlerini uygulayıncaya kadar din namına doğru hiçbir temel üzerinde değilsiniz de. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilen ayetler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 70. ayet Andolsun ki biz İsrailoğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermişti. Buna rağmen ne zaman bir peygamber canlarının istemediği şeyi getirmiş ve söylemişse onlardan kimisini yalanlamış, kimisini de öldürmüşlerdir. 71. ayet Onlar kendi başlarına bir fitne